İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Penelope Cruz. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün Müzik 2'ye ayrılırın 56. bölümünü dinliyorsunuz. <Gülüyor> Ve bugün enteresan bir konuya sahibiz. Hemen hemen herkesin öykündüğü ama özellikle Tanrı'nın hakkında çok şey bildiği, çünkü içinde yaşadığı, bir şeyden bahsedeceğiz. Evet. Rockstar hayatı. Evet. Rockstar hayat tarzı olarak belirlenmiş Mahir Ilgaz tarafından. Bugünkü konumuz e, anladığım kadarıyla Mahir Ilgaz'ın da öykündüğü şeylerden bir tanesi. Rockstar hayatı. Şimdi tarzı. hemen dalıyorum konuya. Hemen dal. Şimdi rockstar hayat tarzı diye bir şey yok aslında. Öyle mi? E, evet. E, çünkü e, rockstarlık e, bir kavram olarak e, sınırlanan bir şey değil. Evet. Bazı insanlar bazı insanlara bakıyorlar ve onlara rockstar diyorlar. Ve onların kendilerince belirlemiş oldukları yaşam tarzında rockstar yaşam tarzı olarak niteliyorlar. Yani rockstar şöyle yapar diye bir şey yok aslında. Ee, bu niteleme rockstar dediğimiz kişilerin nasıl yaşadığıyla e, tanımlanabiliyor. aslında nasıl yaşıyorlar? Rockstar'lar... E, çok bilinen tarz şeyiyle, çok bilinen haliyle canlarının istediği gibi yaşıyorlar. E, paraları var, pulları var. E, kendilerine hayran e, kadın veya erkekler var. Bunların istediklerini şımarıkça kullanıp e, yaşıyorlar. Yani aslında rockstar hayat tarzı diye bilinen genel şey bu. Ama aslında rockstar hayat tarzı öyle değil. Çünkü e, rockstar diye tanımlanmak için ...bir rockstar olmak gerekmiyor. Ha, güzelmiş. Ee, bazı insanlar rockstar olarak doğuyorlar. Ee, daha doğrusu... ...bazı insanlar bir şey olarak doğuyorlar. O oldukları şey... ...onları bazen rockstarlığa götürüyor... ...bazen de intihara götürüyor. <gülüyor> Eğer rockstarlığa götürürse... ...onlar zaten bütün hayatları boyunca... ...yaşadıkları gibi yaşamaya devam ediyorlar. Sadece... Biz onlara rockstar diyoruz. Onlar sadece yapmak istedikleri şeyleri yaptıkları için hayatta, yapmak istedikleri şeyleri yapmak için daha çok imkanları olduğu zaman daha çok şey yapıyorlar. Peki sadece yapmak istedikleri şeyleri yaptıkları için mi rakslar oluyorlar? Hayır. Yoksa rakslar olabildikleri için mi sadece yapmak istedikleri şeyleri yapacak lüksleri oluyor? Şöyle anlatayım, rockstar olabilmek için e gerekli şartlardan biri istediğin şeyi yapmaya meyilli olmak biraz geri beslemeli gibi şey gibi geldi çünkü bana yani zaten sadece istediği şeyleri yapan bir adam olacaksın ki rakslar olabilirsin rakslar olasın ki sadece yapmak istediği şeyleri Yok rakslar olmadan da insan istediği şeyleri yapabiliyor hayatta ama rakslar sadece yapmak istediğin şeyleri yapmaktan bahsediyorum ben bugüne kadar sadece yapmak istediğim şeyleri yaptım ama e, bu tanımlamadaki rakslar hayat tarzını yaşamıyorum acaba Belki bilmediğimiz bir rastar tarzı var. Evet, ben e, sabaha karşı saat beş civarında dolunay olduğu zaman e, uyanıyorum, e, fiziksel değişime uğruyorum, saçlarım uzuyor, e, işte parlak elbiseler giyiyorum ve e, çayırlarda rastar olarak koşmaya başlıyorum. Güzelmiş, biliyordum böyle bir. Bu şey arada e, bu kadar öykünlenen rastar hayatı, e, ben e, ucundan kısa bir süre yaşadım. Türkiye'de çok sevilen bir grubun bir süre basket arzılığını yaptım. Hangi grubu Mavi Sakal. Evet. Ee, eğer hani rakslar hayatını birazcık tanımaksa bu. Olsa <gülüyor> da tanıdım. Ee, şunu gördüm. Ee, eğer rockstarsanız... artık e, kendiniz olmak önemsizleşiyor. Yani bir yerden sonra e, sevilen Kişi olarak siz siz değil temsil ettiğiniz kişi oluyor. Sahnede olman yeterli. Yani e, başka bir şekilde anlatayım. E, i̇lk başta yani rakslar olmayan insanlar için rakslar hayatı çok keyifli bir şey. Rakslar olan insanlar için çok keyifli bir şey değil. Hmm. Çünkü e, rakslar olmayan insanlar bakıyorlar ve diyorlar ki ya ne kadar güzel ben onları yaşasaydım. Rakstar olan insanlar diyor ki ya ne güzel bunları ben olduğum için yaşasaydım keşke. Hmm. Entegren. Zor geliyor kula. Evet. O zaman ben hemen e, bu konuyu daha dallandırıp budaklandırmadan daha çok dallandırmadan sonra dallandırırız. E, hemen hemen en sevdiğim parçalardan biri ilk onumda. <gülüyor> Bitmek bilmeyen ilk onlar. System Avadown grubundan efendim Toxicity albümünden bir parça seçtim. Ne iyi ettin. Ee, parçanın adı Chop Suey, e, bir Çin yemeği adı. Fakat e, parça içinde e, daha çok intiharla ilgili e, olarak kullanılıyor. Bir kelime oyunu var. Bu kelime oyununu bulan, daha doğrusu bu kelime oyununun içindeki 7 farkı bulan 7 e, dinleyicimize. Ee, radyoda çalışan yedi değişik insan tarafından bizim jingle'ımızın yedi değişik versiyonu sunulacak. Ciddi misin? Hayır. Tamam. Ee, parçaya girmeden hemen önce programımızla ilgili iletişim bilgilerini verelim. Olur da saçmalamayın o öyle değil diye yazmak isteyen olursa müzikikiye ayrılır at gmail.com ve müzikikiye ayrılır.tumblr.com e-mail ve İnternet sitesi adresleri. Evet e, yani iletişim için e, beni sokakta çevirip abi siz geçen de programda öyle dediniz ama ben öyle düşünmüyorum demek en etkili yöntem değil. Bunu da bazı evet. dinleyicilerimize iletmek isterim. Sokaklarda seni çevirip radyo ile ilgili bir şeyler mi söylüyorlar? Yani e, bir parmağın tırnakları kadar oldu. <gülüyor> Güzelmiş o zaman e, radyo starı hayat tarzından da birazdan bahsedelim. Evet o zaman System of Edom. Toxic City albümünden Chapsway When angels deserve to Evet, bugünkü programı System of a Dawn Chapsuay ile açtık ve Rockstar hayat tarzından bahsediyoruz. Ee, ucundan bulaşmış Tanju Eren birlikte. Miraj yıllarındaki yaşam tarzınızdan Rockstar yaşam tarzı olarak bahsedemez miyiz? Ee, Miraj e, 1987'de başlamış, hatta 86'da başlamış bir şeydi. E, o zamanlar Türkiye'de bir Rockstar, e, daha doğrusu... E, ...rockstarlık diye bir şey hemen hemen yoktu. E, fakat biz tabii dışarıdaki gruplara özenip... E, ...kendimizi kısa sürede e, bir de beğenildiğimiz için... ...rockstar kimliğine büründürdük. Bu da bizi e, sokak ve çocukların e, takip edip... ...aa turistlere bakın, aa herifler ne biçim falan demesine yol açtı. E, Ankara'da bir kere tutuklanıyordum bu yüzden... Yani sonuç olarak o yıllarda rockstar gibi davranmak, rockstar gibi hissetmek çok da kolay değildi aslında. Bir de çok gençlik. O zaman rockstarlıktan çok. Burası radyo tarafından biplenmesin diye boş söylüyorum. Ha, anladım. Mayı tercih ediyorduk. Anladım. Güzelmiş. Sıradaki... E, parçayı senin anons etmen gerekiyor Evet e, Bizim Hı? müziğe başladığımız yıllardan Biraz daha eski Nereden yani, nereye <gülüyor> Evet Nasıl, bak şimdi, bak. Çok güzel kelime espirisi oldu Yani Türkiye'de aslında e, Gerçek anlamda rock müzik yapmaya Başlandığı Senelerde bunlar 80'lerin işte başları 70'lerin sonları bir tane grup çıktı Hardal diye. Ve o güne kadar yapılanlardan çok daha değişik bir müzik yaptılar. Birincisi çok edebi sözleri vardı. Çünkü parçaları yapan kişi işte mitolojiyle ilgileniyordu, felsefeyle ilgileniyordu. O yüzden o konularda da parçalar yazdı. Nereden nereye? Ee, bu, bu da ilk albümleri nereden nereye ee, ben nerede tanıştım ee, yıldız üniversitesine okurken e, yakın arkadaşlarımdan biri bana bak dedi böyle bir grup var bir dinledim bir dinledim ee, bu albümden e, benim ilk onumda yer alan bir parça seçtim <gülüyor> ee, bu parça ilginç bir şekilde benim şu anda ee, hayatın şu döneminde e, Hissettiğim bazı şeyleri de çok ya açıklıyor Bak, Nereden nereye Ya sen de buldun bir şey <gülüyor> İşte yakalamışken Maksimum faydayı almaya çalışıyorum ee, O zaman e, Bilmeyenler için Bilip de bu parçayı bilmeyenler için e, Net bir şekilde söylüyorum Hardal grubunun yazdığı en iyi parça Peki Bilenlere bir şey söyleyemiyorsun Bilenler bilmeyenlere anlatsın <gülüyor> Peki 1982 Hardal'ın Nereden Nereye Albümünden beni anlayamazsın Arzuların geldi. Gençlik dudaklarında şarkı Yanaklarında Renk Gözlerinde lar kusadı. Ya tar atmaz olusun ne düşünürsün helal ihtimal. gönülden sevmek nedir bilmezsin. Sen bir türküsün sesin ama bir gün yapraklar dökülmüş sarımış yüzün. Geceler ozamış Sonsuz bir ah oh gibi Ocağın başında gözlerin belki Takılır kalırdı yanan kütüğe Anarsın gönülden sevmişti diye O zaman dudaklarında ismin dolaşır Bakışların gözlerimi ararsa eminim ocakta tutuşan ruhu olacaktır beni anlayamazsın şimdi. Hardal isimli gruptan Beni Anlayamazsın yes. isimli parçayı dinledik şimdi sırada çok acayip bir şey var Type O negatif yani sıfır negatif kan grubu isimli e, Brooklynli Trash Trash değil gotik metal grubu bir an evet, öbür notlara gittik aferin misiniz grupla ilgili benim ilgimi çeken birkaç şey var. Birincisi grubun üyelerini ki bu saydığım üyeler Dennis Rizzo, Peter Steele, Josh Silver ve John Campos ilk defa 1976'da Northern Lights grubu adı altında bir, bir araya geliyorlar. Sayısız isim değişikliği, kadro değişikliği, yok o onunla çaldı, o ayrıldı şunu yaptı da sonra bilmem kim geri geldi de gibi bir Vakit geçiyor. İngilizce'de kimin eli kimin cebinde dediğimiz şey değil mi? Nereden, nereye? Ee, bu insanlar birinci albümlerini ne zaman çıkarıyorlar? 1991. 15 sene sonra. Üşengeçler biraz. Evet. Ya da çok hareketli bir hayatları var. Bulduramamışlar bilmiyorum. da diyebiliriz. Neyse efendim. Ee, Slow, Deep and Hard. İlk e, albümü. Type O'nun. Biz camiada typo diyoruz kendilerine kısaca. Sonra asıl ilginç şey oluyor. Roadrunner Records isimli plak şirketi bir kontratlarında da var olan maddeye dayanarak Isaac Hayes prodüktörlüğünde bir konser albümü yaptırtmak istiyor. Bir defa bir gotik metal grubunun konser albümü neden yapımcısı Azekeiz onu anlamak mümkün değil e, kendisinde kaybettiğimize göre gidip sorma şansımız yok belki rotranır arşivlerinde bakılabilir e, ve bir avans ödüyorlar gruba albümü yapmaları için e, Brighton Beach Brooklyn'de kaydedilecek albüm Type O Grubu'nun üyeleri e, bütün parayı içki almak için kullanıp e, Girip grup üyelerinden Silver'ın evinin bodrum katında birinci albümlerini yüzsüzce baştan kaydetip Orada burada kaydettikleri seyirci seslerini de mixle üzerine koymuşlar. Mix gibi olmuş ve de e, kelime esprinizi fark etmedim sanmayın. Evet, e, The Origin of the Feces yani e, kakanın orijini adıyla. Çıkartmışlar albümü. Üzerinde bir de uyarı etiketi varmış. Not live at Brighton Beach diye <gülüyor> yani Brighton Beach'te canlı olarak kaydedilmemiştir diye. Kapakta da bir adamın kendi elleriyle ikiye ayırdığı poposunun iki kanadı ve doğal olarak ortası varmış. Daha sonra iskeletli bir başka kapağı ee, dönmüş Allah Allah nedense ee, İkinci albüm diye bu geçiyor ama e, Gerçek ikinci albüm Bunu albümden saymıyor ee, Bazı kaynaklar 1993'te Bu II Sesi çıkıyor Ve asıl başarıyı o kazanıyor Yani 76'da bir araya gelen bu adamlar Ta 17 sene sonra bir ciddi ticari başarıyla karşılaşıyorlar Evet e, 96 yılında da Oktober Rust çıkıyor ee, bu ya bu benim notları aldığım kaynak ki ne olduğunu e, not almadığım için söyleyemiyorum bu Oktobro için şöyle bir şey söylüyor ee, commercial ve creative yani e, ticari başarı sağlayacak iş ve yaratıcı iş arasındaki dengeyi ilk defa gerçekten iyi kurdukları albüm 96'daki Oktober Rust diyor ee, bol bol cinsellik teması işleniyor albümde. Ee, bunun en çok işlendiği şarkı da bizim birazdan çalacağımız My Girlfriend's Girlfriend. Evet. Kız bunun kız arkadaşı. Bizim bir arkadaşın arkadaşı varmış hikayelerinden. Şimdi e, ben bu parçayı e, dinleyicilerimize <gülüyor> ve dinlemeyicilerimize e, ama her erkeğin kafasında var olan bu fanteziye adamak istiyorum. Bir nevi baldız baldan tatlıdır durumu. Ya tam olmasa da öyle değil Hemen miyiz? Hemen Albümle ilgili bir komik şey de bir gotik metal grubundan bahsettiğimizi hatırlatayım. Ee, Neil Young'ın Cinnamon Girl coverı var. Bu coverla 96'da ortalığı bayağı kazıp kavurmuşlar diye. Bu albümle ilgili <gülüyor> bir komik şey daha var. Peter Sellers. albümle ne ilkisi? Orası da bilemeyeceğim ama Peterson's komiktir. Orası kesin. Peki e, o zaman 1996 tarihli October Rust albümüyle Typo Negative'i dinliyoruz. My Girlfriend's Girlfriend? Type O negative. Then my girlfriend's girlfriend dinledik. Evet. <gülüyor> evet dinledik. 1996 tarihli October Rust albümündendi. Ee, yine enteresan bir geçiş yapacağız. Yani Hardal Type O negative. Onun üzerine Queen e, harika bir sinüs eğrisi çiziyoruz. İşte e, programda düzgün bir akış olsun istediğim için. <gülüyor> Önümüzdeki haftadan itibaren e, ben tekrar programa şarkı getirmeye başlayacağım bu arada Çünkü hayatım normale dönüyor Bakalım aynı başarı olacak mı? Çünkü dinleyicilerimizden büyük e, destek geldi Programın tamamını Tanrıcı hazırlasın diyenler var Hatta sonsun Yok o, o, Ben o yine kadar de değil. geleyim ama o kadar Şurada değil. oturur. Şimdi şurada derken dinleyicilerimiz görmedi, o, onun için bir daha gösterelim. Şurada. Şurada. Tamam. E, Queen demişken. Queen demişken. Queen'in. Queen demişken, Queen demiş olduk. Farkında mısınız? Hep öyle oluyor. 1978'de ben doğmadan hemen önce e, Jazz isimli bir albüm çıkarıyor Queen. Evet. Hatta bu albümün içinden. E, bir albümün boyutlarının dört katı bir poster çıkar. E, o dönemlerde bu albümü almış herkesin duvarlığını sütleyen bu posterde e, albümün e, promosyonu için Londra sokaklarında e, gezdirilen 100 adet çıplak bisiklete binen kız resmi vardır. E, bunun sebebini hemen açıklayalım. E, gelmiş geçmiş en ünlü Queen şarkıları. Listesinde herhalde ilk beşe rahat rahat girecek e, Fat Bottom Girls ve Bicycle, Bicycle Race şarkıları e, birincisi Brian May ikincisi Freddie Mercury bestesi e, bu albümün A yüzünde yer alıyor Zaten yanlış hatırlamıyorsam bunların e, önlü arkalı bir single var evet değil mi? E, bu posterle ilgili bizim dönemimizde gençler arasında e, kavgalar çıktığı da olmuştu bu poster Fat Bottom Girls single'ının kapağındaki fotoğraf mı? Bilmem. O, ya, yakın o, çekim seleye oturmuş. Hayır değil. Bir bu bayağı topuk. sokakta çekilmiş. Işte, yani tam 100 adet e, genç kız tamamen çıplak olarak bisikletle dolaşıyorlar. Tamamen bunu çıplak on, demeyelim. Bunu 10 saniye önce söylemiştim ama ben geri zekalı gibi soruyu yine de sordum. Estağfurullah. Uykusuzluğum var. Kavgalar neden çıktı? E, bu posterden herkes kendine bir kız beğendi. Fakat bazı insanlar <gülüyor> aynı kızı beğendi. Çok saçmaymış. <gülüyor> Gerçekten çok saçma. Peki, e, Fat Bottom Girls ve Bicycle Race demişken bunları çalmayıp... <gülüyor> Albümdeki <gülüyor> en e, anormal parçayı çalmak zorundayız. Çalalım. 1978 tarihli caz albümünden dinliyoruz. Mustafa. Mustafa. Mustafa, salam alaikum Selamun Şimdi e, bu kadar acayip bir parçayı nereden buldun, niye buraya koydun diyeceksin. Nereden bulduğunu biliyorum. Caz albümünün a yüzünün birinci şarkısı bu. Ve fakat e, sıradaki parça bundan da acayip. Öyle mi? Çalanlar da acayip, grup da acayip, parçanın kendisi de acayip. E, çalanların acayip olduğunu biliyorum. Primus. Primus. Primus. E, Normalde çizgi film karakteri olarak doğması gereken insanların yanlışlıkla insan olarak doğması sonucu oluşmuş bir grup. Çok güzel özetledin. Daha iyi özetlenemezdi. Daha ee, iyi özetleyecek varsa hemen müzikikiyarlar.gmail.com'a yaz. E, e, ben Primus'u çok seviyorum ve... Çizgi film de seviyorsun <gülüyor> Yalan mı? Eskiden çizgi film dendiği zaman başka filmler akla gelirdi. Aa, ee, onlara çizgi film Bet denmez canım. Metamaks Mik film dedi. Neyse efendim. Bu Primus grubuyla ilgili ben bulabildiğim kadar çok şey okudum. <gülüyor> Hoşuma giden şuydu. Ee, gitarcıları e, parçaları kaydederken daha doğrusu bir, bir parçayı kaydederken e, parçayı yapıp e, üzerine gitarları kaydetmiyorlar. Gitarcı stüdyoya giriyor. Kendi kendine bir sürü şey çalıyor. Larry Lalonde bahsettiğimiz evet. gitarcı. Daha sonra çaldığı şeyleri dinliyorlar. Beğendiklerinden parça yapıyorlar. Güzel. Ben buraya çalıyorum. Siz şimdi buraya dedim yine görmedi. Ee, ve e, gitarcının kullandığı gitara e, di, tanıdıkları diğer gitarcıların hepsi diyorlar ki ya arkadaşım sen bu gitarla nasıl çalabiliyorsun? Kendine düzgün bir gitar alsana. Nesi var ki gitarın? İşte eski, püskü, telleri ucuz. çok yüksek. Es, hmm. Çok eski bir fender. E, bakımdan çok geçmemiş. Ama o, o, o gitarın o halinin e, yaratıcılığına e, katkıda bulunduğuna inanıyor. Ne güzel. Bu biraz bana da e, yakın bir şey. <gülüyor> yani e, müzisyenlik hayatımda yaklaşık e, 25 gitar e, sahibi oldum. Fakat bir tane gitar her zaman en ön plana çıktı. Her zaman onu çaldım. Ve o gitarı da eline alanlar dediler ki abi sen bu gitarla nasıl çalıyorsun? Tırnak içinde en ucuzu, en e, basiti Evet. ve dışarıdan e, en uygunsuz görüneni çalmaya onu evet. kastediyorum. En uygunsuz görüneni ama evet en iyi ses ondan çıkıyor yani. Evet sonuçta da diğer bütün gitarlarımı sattım bir de bu gitarım kaldı. <gülüyor> Güzel. Şimdi e, Primus'un 1990'da çıkarttığı Frizzle Fry isimli ilk stüdyo albümü. Birazdan çalacağımız. İlk stüdyo albümü diye belirtiyorum. Çünkü Primus ilk albümünü çıkartmadan önce bir canlı albüm yayınlıyor. Suck On This Şu espri de. yapmadan geçemeyeceğim. O albümden sonra Can Grup'tan ayrılıyor. Çok kötüydü gerçekten. Ee... Burada bırakalım. Bütün akışı bozdum. O albümden Too Many Puppies çalışıyor. gerçekten şarkının adı bile rahatsız edici. Too Many Puppies. Evet. Buyurun. Çalalım. Dikkat ettiyseniz, şarkının sözlerine dikkat edebildiyseniz eğer... Etmemeye çalıştım ama olmadı. Burada bahsedilenin köpek yavruları değil, insan yavruları olduğundan dem vurmakta. Evet, rahatsız edici demiştim. Peki, o zaman çok enteresan bir şey yapalım şimdi. Her raksların evinde bir akvaryum olmalıdır diyerek... <gülüyor> Onun akvaryuma geleceğini tahmin etmeliydim Var mıdır? Olmalıdır bence Her evinde olan bir şey söyle Her rockstarın evinde olan Bir şey içki O kadar mı? Diğerlerini radyoda söylemek istemiyorum hmm. Peki İllegal şeyler İllegal Aklınıza gelen illegal her şey <gülüyor> Peki Şimdi benim söyleyeceğim şey şuydu. Çok enteresan bir şey bu. Sıradaki şarkıya geçelim iyi de. Ha sıradaki şarkı. Geçmeyelim. Ee, ha, geçelim çünkü e, sıradaki şarkı Senin e, ilk onuna. hay <gülüyor> Hayır programımızda hiç yer vermediğimiz bir gruba ait. İlk defa çalacağız. Evet. İlk defa çalacağız. Uria Hip. Ee, Uria Hip'in ikinci albümü. 1971'de çıkan Salisbury ee, ismini İngiltere'de e, Wiltshire'daki Salisbury e, Ovasından alıyor ee, evet, ing zaten, İngiliz ordusunun talim alanı imiş Zaten al, e, eskiden bu e, plak olarak alırdık biz bunları Plan 1 yüzü zaten e, Salisbury adlı bir esere ait e, Bu da birinci yüzden e, bir parça Sanıyorum Ken Hensley bunu Almanya'da e, aslında yazmak istediği bir e, kısa öyküden yola çıkarak e, yazmış. Yani albümün içinde öyle bir şey yazıyordu. Ya yanlış hatırlıyorum ya doğru hatırlıyorum ya da böyle hiçbir şey yok. Şu anda Uyduruyor. E, Ken Hensley yazmış demişken e, albümle ilgili önemli bir not aslında bu. E, i̇kinci albümdeki parçaların tamamı Ken Hensley'e Ait ilk albümün aksine evet. İlk albümde David Byron ve Mick Baskın'da besteleri var çünkü. Evet. Ken Anstey daha sonra zaten e, normalde bütün gruptan ayrılana kadar e, albümdeki parçaların minimum yarısını yazmış bir kimse. Vokal yapıyor, gitar çalıyor, tuşluları çalıyor, işte aranjeleri yapıyor. Öyle bir muhteşem insan kendisi. Çok üretken. Evet, e, bu parça benim için çok büyük önem taşıyor. E, Ulelbin benim e, duygusal yanıma hitap ediyor diyelim. değil Parkta yürümeyi severim. Parkta yürümeyi kim sevmez ki? E, cevap veriyorum. Yağmurda yürümek güzeldir. Yağmurda yürümüyorsan eğer. Ha, tavudun tezli uzaktan hoş gelir diyorsun. Tabii aynı şey. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Birbirimizi hiç anlamadığımız bir gündeyiz zannediyorum ki. Ben rockstar olmadığım için olabilir Yok siz de bence rockstarsınız. Siz Yok, daha çok... o ıı, star biraz. Siz bluesmansınız. Peki öyle diyelim. Ee... Bluesman, blues benliğinizle ön plana çıkıyor. Peki. Teşekkür ediyorum. Aslında bu, bu cümleyi şöyle söylemem daha... Iı, Diyalektik açıdan doğru olurdu. Blues senliğinizle. <gülüyor> Grubun ismine de gönderme yaparak diyorsun. E işte kelime esprisi içinde kelime esprisi onun içinde de battaniye. Peki. 1971'de çıkan Salisbury isimli albümden Yuri Hip dinliyoruz. The Park. so okay my brother's dreams once here Nasıl beğendiniz mi? Nasıl beğenmem. Güzel. Ya. Yeah. Efendim, e, sayın dinleyicilerimiz, e, süremiz gittikçe kısalmakta. Yok canım, her hafta aynı. 55 dakika. Bize ayrılan süre dolmakta. <gülüyor> Bugün. Bugün. O, o olur. O yüzden e, veda etmek için bir caz standartı seçtim. Peki... Frank Sinatra'nın meşhur ettiği ünlü My Way, My way parçası. Şu ee, ana kadar da yanlış hiçbir şey söylemedim diyorsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ve, ve fakat e, programımız gereği Frank, e, Sinatra'dan, Frank çalmayacağız. Sinatra'dan çalmayacağız. E, kayıtlara Sex Pistols olarak Sex Pistols'ın seslendirdiği bir parça olarak geçmiş olmasına rağmen yanlış. öyle değildir. E, Sid Vicious e, Sex Pistols basçısı e, gruptan ayrıldıktan sonra, daha doğrusu grup aldıktan sonra kendi başına bir kariyer denemesi yaptı e, ve bu parçayı e, çıkış parçası olarak seçti. Hatta bir de klip seçti. Klibin sonunda da cebinden bir tabanca çıkarıp e, seyizler içinde e, çoğu da bourgeois görüntülü seyizleri vurmaktadır. E, vurduğu bölüm daha sonra sansürlenmiştir. E, MTV'de e, vurulma sahnelerini izleyemezsiniz. Onun yerine izlemezmiş. haberleri açmanızı öneriyorum. Hmm. Ee, 1978 tarihinde kaydedilmiş bir şarkı dinleyeceğiz ama 79'da e, yayınlanıyor. The Great Rock 'n' Roll Swindle isimli film için e, kaydedilen şarkılardan bir tanesi 79'da tabi seydeğmişiz. Ayrılmış durumda Sex Pistols'dan. Hayattan da yavaş yavaş ayrılmaya başlamış durumda. Aynen öyle. Ee, Johnny Rotten dışında The Great Rock and Roll Swindle için e, vokal yapan başka isimler de var tabii. Sid Vicious'ın da dışında. Ronnie Biggs, Paul Cook, Steve Jones, e, Malcolm McLaren ve Edward Tudor Paul. Evet. Çeşitli e, şarkılar söylemişler. Şimdi <gülüyor> Shakespeare's ile ilgili anlatılması gereken binlerce hikaye var ama <gülüyor> en ilginçlerinden biri. Johnny Roth'ın aslında soyadı Johnny, e, e, soyadı Rotten değil. E, kendi soyadından hiç memnun değil. Çünkü Johnny Lydon soyadı. Lie down gibi yani yat, yat, aşağı. yat aşağı gibi duyulduğunu düşünerek kendisine çürümüş <gülüyor> soyadını seçiyor. Çok güzel. E, Johnny Rotten'da e, ortaklığını e, şu anda okuydu. E, Moda dünyasında bilinen Vivian Westwood'un da e, paylaştığı "Sex" adlı bir e, ne derler dükkan. <gülüyor> yani, Türkçe'nin biraz zayıf da <gülüyor> mağaza mağazada e, bu mağazadan e, ara ara gelip e, tişört çalarken e, keşfediliyor. Güzel <gülüyor> hikaye. <gülüyor> evet bu diyorlar tişört çalmakta bu kadar başarılıysa şarkıcılıkta da herhalde başarılıdı gibi süper Saçma e, sapan bir, bir çıkarım e, fikirle e, Sex Pistols'ın kuruluyor. Zaten Sex Pistols böyle kuruluyor. Yani çok uzatmaya gerek yok. <gülüyor> e, John Rotten tişört çalıyor. Malcolm McLaren ve William Westwood diyorlar ki Sex Pistols. Çok güzel. Bu kadar e, net anlatabilirim. Sonra William Westwood moda dünyasında yürüyor gidiyor zaten. E, evet. Aynen e, O zaman e, Sid Vicious'tan Gitmeden önce ben dinleyicilerimizi bir yere davet edebilir miyim? Buyurun. Peki. Ee, uzun zamandır uğraştığım bir proje vardı. Son gününe geldik. Yarın başlayacak. Çok emek harcadım. O yüzden bu programı reklam amaçlı kullanmakta hiçbir Buyurun. sakınca görmüyorum şu an itibariyle. Ta Haziran'dan beri uğraştığımız Selim Feyzoğlu ve Sibel Özdoğan'la beraber Değiş Tokuş isimli bir çağdaş sanat sergisi düzenliyoruz. Yarın kapılarını açacak Aznavur Pasajının çatı kıtında Ada Sanat'ta e, para geçmeyen bir e, sanat mezatı. Değiş tokuş yöntemiyle sanat eseri satın alabilecek insanlar. E, bizim programı dinleyen üç kişi de oraya gelirse çok sevinirim. Ee, ben bu akşamını e, büyük ihtimalle sabaha kadar e, dağıttığınız postitlere e, neler yazacağımı düşünerek geçireceğim. Çok güzel. Ben de mışıl mışıl uyuyacağım inşallah haftalar sonra. O zaman uh, seed wishes my way. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hayırlı günler dilerim. much more than this. ve sunanlar Güray Oskay Tanju ve Eren Allah Allah Allah! katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz